tekamül içinde üç merhale var kalpte. Bir tahalli, yani tahliye etme, boşaltma. Yani la ilahe. Neler boşaltacak? Enaniyet boşaltılacak. Haksızlık, merhamet ve şefkat yoksulluğu giderilecek. Fitne, gıybet, gurur, kibir, yalan, bunlar ömrünü tüketecek kalpte. La ilahe tahakkuk edecek. Tecelli edecek. Ondan sonra Sümmet tahalli, hallenme başlayacak katta, Kalp ne hale gelecek? İman bir lezzet haline gelecek. Merhamet, hizmet, tavazu, şahsiyet, el emin, sadık olabilme, nezaket, affedicilik, vakar, edep, haya, ümmetin derdiyle dertlenmek. Yani cemali sıfatlar tecelli edecek kalbine. İllallah. Ondan sonra sümmet tecelli, Nimete erme, rakik bir kalp olacak, marifet başlayacak. Cenab-ı Hakk'ı kalple tanıyabilme, Duygu derinliği ve seyri bedai, şu ilahi alemi, şu kainatı bir gönül gözüyle seyredebilme. ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellileri içinde kalp bir hiçliğe daima bir aman yarabbi diyecek. Her şey bir atomdan galaksilere kadar, en küçük varlıktan büyük cisimlere kadar... Kalp ayrı ayrı duşlar kazanacak. Allah'ın ikramının farkına varacak. Üç vasf kazanacak kalp, hamd halinde yaşayacak. Şükür halinde yaşayacak, zikir halinde yaşayacak, Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün kelamı Efendimiz'in hamd ile başlardı. Daima Efendimiz hamd eder. Bir aynaya bakardı hamd ederdi. İnsan olarak yaratıldığı için hamd ederdi. Biz kendi gayretimizle insan olarak yaratılmadık. Demek ki bir kediye baktığımız zaman ham dedi. Bir kedi olarak da yaratılabilirdik. Bir yılan olarak dünyaya gelebilirdik. Yani bir meziyetle biz insan olarak gelmedik. Tamamen lütfen, lütfu ilahi olarak geldik. O insanı Allah'a belsen devamlı bir ham halindeydi. Aynaya bakarken ahlaki durumuna vurgu yapardı. Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Diğer bir şeyde, Ya Rabbi beni ahlakın en güzeline ulaştır, şüphesiz ona ulaştıracak olan ancak sensin diye dua ederdi. Bir iltica halinde olurdu. Yine Efendimiz aya bakardı, semaya bakardı. İlahi tecellileri seyrederdi. Hamd edip dua ederdi. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir övgü halindeydi. İbadetlerin hepsinde hamd var. Hamd bütün ibadetlerin sırrı. Hamdin esası kalp ile yapılan övgülerde duygulardır. Yani kalbin Allah'ın nuruyla dolmasıdır. Mesnevi bir hadisi kutsi rivayet eder. Cenab-ı Hak ben kulumun sırrıyım, kulum da benim sırrımdır buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak sırrını insana açıyor. Ve bu sırrının açılan en mütekamil varlık, zirve varlık sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendimiz bir insanlık abidesi. Cenab-ı Hakk'ın bir sanat harikası. Benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, ismezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruyor. Kaldıramazdınız, infilak ederdiniz buyuruyor. Mevlana da zaten yandım diyor. O ilmin zihni zirvesindeyken hamdım diyor. Kalbi davranışlara intikal edip İlahi tecelliler açıldığı zaman piştim diyor. Daha da öteye gittim ama yandım buyuruyor. Ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrımdır buyuruyor. Ve bu sır Cenab-ı Hak'la dost olanlar tecelli ediyor. İlk ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. asıl hak dostlarının, farik vas baktıkları her şeyin kendilerini Allah'a hatırlatması, gönüllerini bir ham tane sevk etmesi ve Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olabilmenin gayreti içinde bulunabilmesi. İlahi azamet ve kudret tecellileri karşısında hiçlik halinin yaşanmasıdır. Zaten her şey hiçlik halini tattıktan sonra her şey başlıyor. Men arefe nefse fakat arefe rabbe. Kul nefsini tanıyor, hiçliğini tanıyor, ilahi Azemi karşısında ve Cenab-ı Hakk'ı tanımaya başlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hep hamd halinde. Evinden, hani saadetten çıktıktan yüzünü semaya çevirirdi, dua ederdi. Duası şu şekildeydi. Bismillah, Rabbim sana tevkül ettim. Allah'ım dalalete sapıklığa düşmekten ve başkaları tarafından dalalete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan. Haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranışlardan ve cahillerin davranışları muhatap olmaktan sana sığınırım. Ne kadar cami bir duvar, nasıl bir iltica. Yine Efendimiz hayvanı binip yolculuğa çıkacağı zaman, üç sefer zuhruf Suresi'ndeki ayeti okurdu. Bunu bizim hizmetimize veren, bu hayvana, bizim hizmetimize veren Allah'a tesbih ve takdis ederiz. Cenabı Hak o hayvan ihsan etmese yolculuk olmazdı. Çok zor olurdu. Bunu bizim hizmetimize veren Allah'a tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunu güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Efendimiz bu ayeti 3 sefer tekrarlardı. Demek ki biz bir uçağa bindiğimiz zaman, bir arabayı bindiğimiz zaman Cenabı Hak havaya bu kaideyi koymasaydı tonlarca ağırlıklı uçak uçabilir miydi? Cenabı Hak denize bu kaideyi koymasaydı tonlarca gemiler deniz üzerinde yüzebilir miydi? Her şeyde Allah'ın lütfunu hatırlamak. Yine sefere çıkarken "Ey Allah'ım biz bu yolculuğumuzu da senden iyilik ve takva bir de bizi razı olacak amelleri muvaffak kılmanı dileriz. Ey Allah'ım bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağa yakın et. Ey Allah'ım seferde yardım için" Geride kalan çoluk çocuğumun koruyucu sensin. Ey Allah'ım yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sanırım. Yine Efendimiz yolculuktan döndükten sonra tövbe eden, kulluk yapan ve Rabbinize ham eden kişileriz buyurdu. Gece yatağına girerken ne kadar bir duygulu bir dua, Bizi yedirip içiren, koruyup barındıran Allah'a hamdolsun. olsun. Ondan sonra merhamete koruyup barındıranı bulunmayan nice kimseler var Ya Rabbi. Nice kimsesiz insanlar var Ya Rabbi. asıl Efendimizin hayatında daima hamd ve hakkı iltica halini bulunurdu. Cenab-ı Hak yarattığı her şeyi bizlere tanımasını istiyor tasavvuf yolu da, ya da züht yolu diyelim, veya da takva yolu diyelim, veya da ihsan haline erişme diyelim, kimler ait zahir ve batını ikmal etmiş, kalbi merhalelere kat ederek, davranış mükemmelliğine ulaşmış buna hak dostları ve Result-ül olmuş oluyor, peygamber varisleri oluyor. Onlar nebevi irşat ve davranış mükemmelliğini, zamanlara yayılmış sirbeler olmuş oluyor. Yine onlar Hz. Peygamber ve onun hesabını görme şerefine nail olamayanlar için de fiili ve müşahhas bir rehber oluyor, kıstas olmuş oluyor. Peygamber varisleri de hep hamd halinde yaşarlardı. Mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri ilk intisap yıllarında nefsini terbiye edip gurur, kibir, zıttı olan bir hiçlik haline kavuşabilmek için yedi sene hastalara, muzdarip insanlara ...başıboş, hasta, terk edilmiş hayvanlara hizmet ediyor ve yolları temizliyor. Azim Ahmet Hüdayi Hazretleri bir hiçliğe kavuşmak. Bakıyor apoletler içinde bu olmayacak, yürünmeyecek. Bir hiçliğe girebilmek için. Tevazu hali tahsil edebilmek için. Bir hiçliği kazanabilmek için... Bursa mahallelerinde ciğer satıyor. Kadılık kaftanını çıkartıyor. İslam dünyası en büyük hukukçuzu Ebu Hanife Hazretleri, bir istismara uğramaması için Bağdat kadılığını reddediyor. Ve Bağdat kadılığına mukabil zindana girmeyi tercih ediyor. Hatta halifenin ısrarı karşısında gelsin, zindandan çıksın, Bağdat kadını otursun teklifine karşı. Ona diyor bir iştahatta bulunmaktan diyor, ben zindandaki her meşakkate katlanırım diyor.